Kardeşlerim, Muazzez Müminler, Kur'an-ı Kerim bize bütün zamanlarda, bütün şartlarda çıkış yolunu gösterir. Müslümanlar, Allah'a giden yolu nasıl açacaklar? Allah'ın kitabı onun esaslarını tayin eder. Maddi anlamda karşı taraftakiler güçlü olabilirler. Hakimiyet onlara ait olabilir. Orduları daha büyük sayılara, Kıştaları, tankları, tüfekleri, silahları daha büyük miktarlara bali olabilir. Bu durumda Müslümanlar ne yapacaklar? Allah yolunu nasıl açacaklar? Allah'ın dinini yeryüzüne nasıl hakim kılacaklar? Bunun esaslarını da tayin eder. Hz. Nuh Aleyhisselam'dan bahseder. Nuh Aleyhisselam, Kur'an-ı Hakim'in ifadesiyle, ve innī kullamā dāʿawtuhum li-tūfir <gülüyor> lahum jaʿalū aṣābiʿahum fī ādhānihim wa-saddū thiyābahum wa diyor. Sabah çağırıyorum, akşam çağırıyorum. Allah yoluna gelin diyorum. Fakat onlar parmaklarını kulaklarına koyuyorlar, elbiselerine bürünüyorlar, kibirleniyorlar. Yalanda, yanlışta, tuyanda ısrar ediyorlar. Gelmiyorlar, icabet etmiyorlar Ya Rabbi. Nuh Aleyhisselam, 950 yıl devam ediyor davetine. Önünde bir mizam var, terazi var, iki kefesi var. Bir tarafta zalimler, onların gücü yere vurmuş. Karşı tarafta Hazreti Nuh, bir avuç ümmetiyle, bir avuç Müslümanla, bir avuç La ilahe illallah diyenle direnen Hz. Nuh aleyhisselam. Güçleri diğerlerine kıyas edilemeyecek kadar az. Terazinin Hz. Nuh'a ait tarafı hep yukarıda duruyor bakıyor maddi anlamda aşmak zor geçmek zor ya rabbi ben bu barikatları yaramam Allah ve Resul davasını maddi anlamda bunların gücünü aşıp da hakim kılamam ve yasnaul fulke ve kullama mar alayhi malaun min kavmihi sahirumin kimi yapıyor tufhana önlem olarak gemi yapıyor Hazreti Muhammed Aleyhisselam Uğruyorlar, toplulukları geliyor, seçkin sınıf geliyor, alay ediyorlar Hz. Nuh Aleyhisselam'la. Yürüyüşüne, davetine devam ediyor. 950 yıl sonra aşamayacağını anlayınca, ve قال نوح نوح ﷺ ربي لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا bir tane بتنا برق ما يا ربي يرزونده فدع ربه أني مغلوب فانتصر ففتحنا أبواب السماء بما منهمير ellerini kaldırdı yıkıldım yenildim ya Rabbi tut Nuh'un ellerinden Allahım bu maddi gücü barikatı aşayım Allah yol Yolunu açayım ya Rabbi Güç Eğer öteki taraftaysa Aşamazsınız Bir avuç Müslümanla geçemezsiniz Mücadeleyi yerde yaparsınız Karar semadan gelir, karar Allah'tan gelir. Hz. Nuh Aleyhisselam bunun bilinciyle ''Ya Rabbi, 950 yıl direndim, 950 yıl mücadele ettim, 950 yıl yakama yapıştılar ama dönmedim, vazgeçmedim. Şimdi Ya Rabbi, 950 yıl yerde direnen Nuh semadan kararını bekliyor Allah'ım, yık zalimleri. Açılır semanın kapıları ve su boşalır yeryüzüne. Hz. Nuh aleyhisselama Cenab-ı Hak emreder, binerler gemiye, tufanla gerideki zalimler hak ile yaksan olur. Maddi açıdan baktığınız zaman Hz. Nuh Aleyhisselam'ın o toplumda orada mücadeleyi kazanma imkanı yok. Ama yerde mücadeleyi yapınca Allah Azze ve Celle Hz. Nuh Aleyhisselam'a imdad ediyor. Müslümanlara diyor ki siz sayınıza bakmayın, azlığınıza bakmayın, bir avuç olmanıza bakmayın. Eğer Hz. Nuh Aleyhisselam gibi yeryüzünde mücadele mücadele ederseniz unutmayın zaferin kararını Allah Azze ve Celle verecek oradan gelecek. اِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحًا مُب۪ينًا Hz. Musa Aleyhisselam'dan bahseder, o nasıl açtı, firavunu nasıl yendi, maddi açıdan baktığınız zaman Musa Aleyhisselam'ın firavunu yenme imkanı yok, ihtimali yok ama inanıyor Musa Aleyhisselam, bir gece alıyor, Allah diyenleri alıyor, Allahu Ekber diyenleri alıyor, bir gece yolculuğuna çıkıyor Musa Aleyhisselam, Ardından Firavun ordusuyla geliyor. Mısır'ın o bölgenin en güçlü ordusuyla ardından gelen Firavun var. Kızıl Denize kadar geliyor. Sina Çölü'nü aşıyor Hz. Musa Aleyhisselam. Felem matara'el cem'ani. قال اصحاب موسى إنا لمدركون. Musa Aleyhisselam'ın yanındakiler, Yahudiler, Beni İsrail yine ayak diretmeye başlıyorlar. Olmadı Musa diyorlar. Arkamızdan Firavun geliyor. Firavun'un ordusu geliyor. Hazreti Musa Aleyhisselam biliyor ki biz yeryüzünde mücadele edersek inul hukmu illallah. Hüküm Allah'a ait. Karar Allah'a ait. Zafer Allah'tan gelecek. Fetih Allah'tan gelecek. Felem ma tara el cem'ani. قال اصحاب Musa inna lemudrakun. Yetiştiler bize diyorlar. İnna le mudrakun. Kale kella. İnne Hayır diyor Musa Aleyhisselam. Rabbim bizimle beraber. Allah bizimle beraber. Allah yolumuzu açacak. Allah bizimle olunca yeryüzünde bütün zalimler aynı cephede toplansalar, üzerimize gelseler vallahi la ilahe illallah diyenleri durduramaz diyor Hazreti Musa. Kimse yolumuza, yürüyüşümüze engel olamaz diyor Hazreti Musa. Fe uhayna ila Musa en idrib bi <bahar> Asayı vur dedik denize. Vurur Musa Aleyhisselam. Yarılır Kızıldeniz. Karşıya geçer Hazreti Musa. Ümmetiyle beraber karşıya geçer. Kardeşlerim, dünya tarihinde Elindeki asa ile denize vurup... Yarıl ey deniz diyen... Denizi yaran... Musa Aleyhisselam'dan başka kimse yok, Allah Azze ve Celle Hz. Musa'nın duruşuyla sana neyi anlatıyor? Diyor ki, eğer Musa olursan, Firavunlara karşı sayına bakmadan, gücüne bakmadan, takatine bakmadan meydan yerine çıkar. Allah ve Resul davasını müdafaa edersen, daraldığın anda yanındakiler bile yakalandık kısırdılar kuşattılar bizi dedi Allah denizler önünüzde yaracaktır. Çünkü zaferin kararı semadan gelir Allah verir. Yere çömel göğe yüksel. Kaldır ellerini kainatın sahibine. Eğer Musa Aleyhisselam gibi olabildiyse, o mücadeleyi yapabildiyse Allah azze ve celle bir avuç Müslümanların önünü açtığı gibi, yolunu açtığı gibi bir buçuk milyar, iki asırdır dağılan bu bir buçuk milyar onlar Allah'a yönelince yeniden göklerin kararı gelecek ve açılacak ümmetin yolları. Hz. Zekeriya'dan bahseder bize Kur'an-ı Hakim اِذْ نَادَى رَبَّهُ نِدَاءً kal قَالَ inni اِنِّي وَهَنَ الْعَظْمُ مِنِّي وَاشْتَعَلَ الْرَأْسُ شَيْبًا Ya Rabbi diyor Yok, arkada davayı bırakacak insanlar. Evladım yok Allah'ım. Saçım başım ağardı. Artık ben beyaz oldum. Kemiklerim zayıfladı ya Rabbi. Arkamdakilerden de korkuyorum. Onlar benim davama ihanet ederler. Bana bir nesil versen Allah'ım. Bana bir evlat versen davama sahip çıksa. Ve inni hiftul mawali <Sessizlik> min varayi ve kanet imraati aqir. Akrabalarımdan korkuyorum. Onlar İslam'a ihanet edecekler Allah'ım. Fakat eşim kısır, yaşım yüz, bundan sonra evladım olmaz. Ama biliyorum ki sen her şeye kadir olan, yokluktan varlığı çıkaran kainatın sahibi, kendi adıma değil, benden sonra davaya İslam'a sahip çıkacak evlat istiyorum Allah'ım. Ya zekeriya inna nubeşşürüke bi gulâmin ismuhu Yahya. Allah Azze ve Celle, hanım kısır olsa, yaşın yüz olsa da, müjdeler olsun Zekeriya. Allah sana Yahya'yı müjdeliyor. Açılacak yollar. Eğer sen şahsın adına değil Allah ve Resul davası adına meydanlarda mücadele yapabiliyorsan, ölene kadar devam edebiliyorsan, maddi anlamda bütün nesbabın ortadan kalktığı bir an, yüze gelen Zekeriya aleyhisselam, kısır bir kadın fakat bütün bunlara rağmen, Denizi yaran, ateşin içinde İbrahim'i yakmayan Allah Azze ve Celle Hz. Zekeriya'nın davasına varis olacak Yahya'yı ona ihsan eder Bütün peygamberler, bütün hayatlar Siz yeryüzünde mücadele ederseniz Siz ömrünüzü ilahi Kelimetullah davasına adarsanız Allah Azze ve Celle size de zafer hükmünü verecektir Sizin yolunuz da açılacaktır Kardeşlerim Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem onu da Mekke'de kuşattılar. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemle yeryüzünde Allah diyen birisi bırakmayacaklardı. Bütün gücünü Mekke, Hicaz, Arap yarımadası kuşandı Efendimiz aleyhisselamın üzerine yürüdüler. Allah Resulü aleyhisselam Kur'an'la hakimin şu dinledi. İnna lanansu rusulana ve'llezina amenu fil hayatid dünya. biz peygamberlerimize müminlere dünya hayatında zafer ihsan ederiz Allah azze ve celle'nin kararı var onun hükmü var. Mekke'de Ammar var, Yasir var, Bilal var, Peygamber aleyhissalatu vesselam. Sayıya bakmadan, güce bakmadan bir avuç Müslümanla zalimlere, mütekebbirlere karşı direniyor. Keteballahu leaglibenne eneva rusuli. Allah Azze ve Celle'nin kararı var. Cenab-ı Hak buyuruyor ki, mutlaka ben... ...ketaballahu, leaglibenne eneva rusuli, ben ve peygamberlerim galip olacak, senden zafer bekliyoruz ya Rabbi, Ammar'la, Bilal'le, Sümeyye'yle, Yasin'le, Ebu Bekir'le zafer bekliyoruz Allah'ım, fakat Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, sadece ellerini kaldırıp dua etmiyor, terazinin kefeleri var, bir tarafta Kureyş var, Kureyş'in gücü, koydukları zaman o kadar ağır ki yere vuruyor, Allah Resulünün tarafı, Hazreti Muhammed Aleyhisselam'ın kafesi. Onda bir avuç ağırlık var. Bilal var, ammalar var yukarıda. Peygamber Aleyhisselam da kafesine namazı koyuyor, cihadı koyuyor. İnne rabbeke ya'lemu anneke taqumu adna min sulusi'l-leyli ve nusfuhu ve sulusuhu ve ta'ifetun minel-lezina ma'ak. Hazreti Muhammed Sallallahu Aleyhi ve Sellem Gecenin üçte ikisinden azında, yarısında, üçte birinde kendisiyle beraber Allah'a iman edenlerle namaz kılıyor, terazinin kefesine namazı koyuyor, sadakayı koyuyor, duayı koyuyor, gözyaşını koyuyor. Kaldır Ya Rabbi diyor, bizim gücümüzü de kaldır. Onlarla aynı noktaya gelelim Allah'ım diyor. Bedir'e geliyor Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem. Karşıda üç kat büyüklüğünde bir ordu var, maddi nizam itibariyle baktığınız zaman Allah Resulü Aleyhisselam orada yenilecek, belki Medine'ye bile dönemeyecekler Orduya bakıyor, kendi asabına bakıyor Bir avuç Müslüman var Yere çömeliyor Hz. Muhammed Aleyhisselam, ellerini kaldırıyor. Bedir'de yalvaran peygamber var sallallahu aleyhi ve sellem. Ya Rabbi diyor, Allahumma in tehlik hâdihil len tu'bede fil ardı ebeda. Bu bir avuç Müslüman, burada şehit olursa yeryüzünde sana ibadet edecek kimseler kalmayacak ya Rabbi diyor. Kardeşlerim, Musa Aleyhisselam da biliyor. ''Kızıl deniz, denize girince insan zalim ve mazlum ayırımı yapmaz. Su boğar ama Allah'ın gücü var. Allah Azze ve Celle eğer murad ederse denize emreder. Deniz zalimle mazlumu birbirinden ayırır.'' Ateş yakar, zalim olmasına, mazlum olmasına bakmaz insanı yakarken. Ama İbrahim olursan o zaman Allah Azze ve Celle ateşe hükmeder, ateşe emreder. Her şeyi yakacaksın ama İbrahim'i yakmayacaksın der. Su içine giren bütün insanları boğar ama Musa olursanız o zaman Allah Azze ve Celle suya emreder. ''Açıl'' der, ''Firavun'a mezar ol, Musa'ya yol ol, aç ve geçsin Musa'nın ümmeti karşıya'' der. Kardeşlerim, Allah Resulü aleyhissalatu vesselam bize bir dünya bıraktılar. Az olsanız da nasıl galip olacaksınız? Allah'ın yardımı, Allah'ın nusreti sizin üzerinize nasıl gelecek? Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam namazını koydular kefeye, cihadı koydular, ibadeti koydular. Eğer siz de koyarsanız Kardeşlik akdini yeniden test ederseniz Allah az olmanza rağmen yeryüzünde yeniden sizi galip konumuna getirecek. Yeniden Hz. Muhammed Aleyhisselam gibi onun öğrencileri gibi zalimler, onların orduları, onların devletleri ayaklarınızın altında olacak. Ama bunun şartı Muhammedur Resulullah. وَالَّذ۪ينَ مَعْهُ اَشِدَّاؤُ عَلَى الْكُفَّارِ Kardeşinize karşı, Allah ve Resul davasına, iman edenlere karşı bütün merhametinizi kuşanacak, zalimlere, Hz. Muhammed Aleyhisselam'ın düşmanlarına, Allah düşmanlarına karşı metin bir haliniz olacak, gevşemeyeceksiniz, onların karşısında mustahkem bir kale gibi duracaksınız. Fakat ümmetin haline bakınız onlar Allah düşmanlarıyla beraber hareket edenler var Hz. Muhammed Aleyhisselam'ın düşmanlarıyla yürüyen Müslümanlar var Kardeşlerine yukarıdan bakanlar var, kardeşlerine tan edenler var, kardeşlerinin yollarına taş döşeyenler var. Peki bu durumda Allah önümüzden denizleri neden yarsın ki? Neden Musa aleyhisselam gibi açsın önümüzde denizleri? Neden Hz. Zekeriya aleyhisselama yaptığı Nusreti İhsan'ı bize yapsın ki? Layık mıyız kardeşlerim? Hazreti Zekeriya gibi, Hz. Musa aleyhisselam gibi, Nuh aleyhisselam gibi olduk, ellerimizi kaldırdık. Ya Rabbi bu duaları geri boş çevirme Allah'ım diye, kainatın sahibine yalvaracak, yakaracak mecalimiz, yüzümüz var mı kardeşlerim? Kardeşlik aktimiz, kardeşlik hukukumuz bir tarafı aç. Bir taraf sefil insanlar var, Suriye'de aç çocuklar var, Suriye'de aç kadınlar var. Onlar ağlarken, ekmek beklerken, karşı tarafta Müslüman olduğunu söyleyenler, tıksırıncaya kadar yeğenler var, lüks bir hayatın içinde yaşayanlar var. asab ı kiram, onlardan sonra gelenler, dua oklarıyla hep zafer kapısını açtılar. Ömer bin Abdülaziz rahmetullahi aleyh, bir gün bir vilayetten, onun yanına elçi gelir, elçi yanına girer, Ömer bin Abdülaziz gece vaktidir. Yanındaki hizmetçisine der ki, lambayı yak, getirirler devletin merkezinde şam Şerif'te, lambayı kandili yakarlar. Devlet başkanı sorar Ömer bin Abdülaziz, elçi de bahseder, ilde, vilayette neler var, Müslümanların konumları, durumları nasıldır, mazlumlar var mı, bir çareler var mı, onlardan sorar Ömer bin Abdülaziz. Aradan şu kadar zaman geçer, tekrar elçi Ömer bin Abdülaziz'e sorar, ''Keyfe haluk ve keyfe ayaluk ''Peki sultanım'' de, ''Siz nasılsınız?'' ''Evde çocuklarınız, aileniz nasıl?'' Ömer bin Abdülaziz durur, yandakine der ki, ''Bana diğer kandili getirir misin?'' ''Diğer kandili getirirler.'' Ömer bin Abdülaziz, diğerine nispetle şu kadar daha küçük olan, cılız olan lambayı yakar. Şimdi der ki sor bakalım, bana dair, sağlığıma dair, sıhhatime dair neler soruyorsun? Anlatır Ömer bin Abdülaziz. Sonra elçi merak eder. Efendim der, lambayı neden değiştirdiniz? Müslümanların hallerinden bana bahsediyordun. Bana devletin işlerine dair briefing veriyordun. Onun için ben devletin lambasını, onun kandilini kullandım. Ama sen zaman ilerleyince Ömer'den sordun, Ömer'in evinden, Ömer'in sağlığından, Ömer'in çocuklarından sordun. Ömer sağlığına dair sana cevap verirken devletin lambasını kullanırsa bunun hesabını Allah Azze ve Celle'ye nasıl verebilir? Ömer bin Abdulaziz'lerimiz vardı. Onlar sayı itibariyle azdılar. Ama ellerini kaldırdılar. Hz. Zekeriyaya Musa'ya, Muhammed'e, salavatullahi ala nebiyyina ve aleyhi mecma'in. icabet eden Allah Azze ve Celle, Fatihlerin, Yavuzların dualarını yeryüzünde bırakmadı kardeşlerim. Dua okuları, semaya ulaşabilmesi için hayatımızda o kefeye koyacak ibadetlerimiz, o kefeye koyacak kardeşlik hukukuna, ümmet hukukuna dair Allah'a teslimiyet hallerimiz olmalı. İşte o zaman Cenab-ı Hak bir buçuk milyarlık mazlum ümmetin yeniden önüne açacak. Okuyorsunuz Kur'an Hakimi ve idel mu'uda dusu ile bi eyi demin kut bir kız çocuğu diri diri Araplar tarafından toprağa gömülmüş Hz. Muhammed Aleyhisselam gelmeden babası almış kız diye ondan mahcubiyet duymuş ya bir kuyuya atmış ya toprağa gömmüş ama Kur'an-ı Kerim o bir kız çocuğunu soruyor siz de kıyamete kadar o ayeti okuyacak o diri diri toprağa gömülen kızı soracaksınız dünyada soracaksınız yetmez ahirette Allah soracak o babaya soracak ''Neden?'' diyecek. ''O kız çocuğunu diri diri toprağa gömdün.'' Peki bir tane çocuk diri diri toprağa gömülür. Kur'an onu bir ayet olarak kıyamete kadar sorarsa bütün insanlığa, ''Ya sokaklara gömülen kız çocukları, ekranlara gömülen kız çocukları, liselere gömülen kız çocukları, deniz kenarlarına çırılçıplak gömülen kız çocukları, Allah onların hesabını sormayacak mı?'' Ellerimizi kaldırıyoruz, yolumuzu aç ya Rabbi diyoruz. Müslüman, kefeye ne koydun? Musa aleyhisselam gibi, Hazreti Nuh gibi, Muhammed aleyhisselam gibi, kulluğa dair, namaza dair, mahremiyete dair o zafer kefesinin içine neler koyduk? Eğer koyarsak, doldurursak, peygamberler gibi mücadele edersek, ...bir avuç olmanıza Allah bakmayacak... ...siz yeryüzünde mücadele edin... ...kararı semadan gelecek... ...kararı Allah Azze ve Celle'den gelecek... ...kardeşlerim... ...hayvanlar bile... ...tecrübelerine müracaat ediyorlar... ...eğer bir tarafta... ...bir hayvanın vahşi bir hayvanın... ...başarısızlığı varsa... ...av yapamadıysa... ...onun üzerine bir daha gitmiyor... ...tarihimize bakın... ...14 asra bakın... 12 asrında zafer var. Hz. Muhammed Aleyhisselam'a uyduk. Onun gibi yaşadık. Yeryüzünde mücadele ettik. Allah göklerin kapısını açtı. Oradan her fetih kararları geldi. Ondan uzaklaştık. Savrulduk başka dünyalara gittik. Bir tarafta arabın ırkı, bir tarafta Kürd'ün, bir tarafta Türk'ün ırkı, bir tarafta başına sarık taktığı halde sosyalistlerin, Maksistlerin, neşkıyanın, dinsiz, imansız bir ırkçı bir ardına takılan insanlar var Allah bize neden merhamet etsin ki Allah neden yolumuzu asın kardeşlerim Allah Resulü Aleyhisselam'ın muazzez gençliği Alem-i İslam bu topraklara bakıyor bu coğrafyaya bakıyor biz bin yıl sancaktarlık yaptık bin yıl Allah ve Resul davasına hizmetkarlık yaptık Arap geldi, Kürt geldi, Hint geldi, ırkımız Türktü diye gelmediler. Müslümanlık diye kardeşlerimiz koştular. Kosova'da, Mohhoş'ta, Çanakkale'de beraberdik. Şimdi Alemi İslam yeniden bu topraklara bakıyor. Eğer bizler başka değerlerden kurtulabilirsek, yeniden Alemi İslam'a biz buradayız. Biz Hz. Muhammed Aleyhisselam'ın davasının yeniden sancaktarı olduğumuzu ilan ediyoruz, ersen yeniden ümmet ırkımıza rengimize soyumuza bakmadan Allah'ın inayetiyle barikatları aşacaklar gelecekler ersen sayına bakmadan okulunda kürsünde anfinde mücadele vur havur yürümeye devam edersen mücadeleye devam edersen unutma zaferin kararı Amerika'dan gelmeyecek Birleşmiş Milletler'den gelmeyecek Allah'ın kararını zalimler veto edemeyecek karar, zaferin kararı, Muhammed Mürsilerin kurtuluş kararı, Şam'ın hürriyet kararı, Bağdat'ın hürriyet kararı, Doğu Türkistan'ın hürriyet kararı. Ben buradayım. Yeniden Hz. Muhammed Aleyhisselam'ın davasına sancaktar olmanın sözünü veriyorum Allah'ım dediğin zaman. inil hukmu, İllallah hüküm Allah'ındır. Allah kararını verecek. Allah kararını verebilmesi için sen yeniden Nuh gibi, Musa gibi, Muhammed Aleyhisselam gibi döneceksin. Kefene namaz koyacaksın. Cihat koyacaksın ve sonra Sema'nın kararı gelecek.